Fatarat. gök yarıldığı zaman yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman ve izel ve kabirler alkış tedirilip İçindekiler çıkarıldığı zaman, ''alimet nefsumma kaddemet ve ehkharat.'' İnsan, önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır. ''Yâ eyyuhel insânu mâ gharrake bi rabbike'l kerîm.'' ''Ey insan!'' Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? <gülüyor> seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren odur. Kelabal tukabibun beddin. Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz. Ve inn alaykom Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır. Ya'lemûne Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler. İnnel Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. Ve innel fucâre Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler yaslunuha yawmad-din onlar hesap ve ceza günü oraya geleceklerdir. Wama anha ghaibin onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir. Wama adraka mayyawmud-din Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? ثُمَّ مَا Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلَّهِ o gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir.